O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık sizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Önceki ayetlerde orucun farz kılındığı bildirilmiş, bunun sayılı günlerde tutulacağı açıklanmış, yükümlüler, Süre ve şekil bakımlarından yeni olan bu ibadete psikolojik olarak alıştırılmış, güçlük söz konusu olduğunda ruhsatların bulunduğu haber verilmişti. Bu hazırlık mahiyetindeki açıklamalardan sonra, farz kılınan oruç ibadetinin ayrıntılarının bildirilmesine geçilmiştir. Birbirini tamamlayan ayetler arasında bir nesih, birinin diğerini hükümsüz kılması ilişkisi yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygambere indirilmesi Mekke'de Hira Mağarası'nda miladi 610 yılı Ramazan ayının 27. gününde başlamış ve Allah Teala'nın uygun gördüğü aralıklar ve münasebetlerle yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır. Ayete geçen Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesinden maksat onun tamamının değil, ilk ayetlerinin indirilmesidir. Bakara suresinin başında olduğu gibi birçok ayette Kur'an'ın bir parçasına da kitap ve Kur'an denilmiştir. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince bunun zamanının da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir. Burada şehide fiili, görmek değil, erişmek, hazır bulunmak manasındadır. Bu sebeple ayetin Ramazan hilalini gören oruç tutsun şeklinde bir manası yoktur. Kameri aylardan biri olan Ramazan'ın giriş hilalini görünce oruca başlanması, çıkış hilalini görünce de oruca son verilip bayram yapılması, ayın bir engel yüzünden görülememesi durumunda bir önceki ayın 30'a tamamlanması ve ertesi günün yeni ayın biri olarak kabul edilmesi hükümleri ayetle değil hadisle sabit olmuştur. 1978 yılında İstanbul'da İslam ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan ilmi bir toplantıda Ramazan ve bayram hilallerinin dünyanın herhangi bir yerinde görülebilir hale gelmesine dayalı hesaplar ve buna uygun takvim yapılmasına, ayrıca özel rasathanelerden gözetleme yapılarak hesabın kontrol edilmesine karar verilmiştir. O günden itibaren bu kararlara uyan ülkeler arasında birlik hasıl olmuştur kararlara ve bunların dini, ilmi gerekçelerine katılmakla beraber bu kararlara uymayan ülkelerde ise bazı yıllarda, hesaba göre dünyanın hiçbir yerinden hilalin görülmesinin mümkün olmadığı zamanda görme iddialarına dayalı ilanlar yapılmaktadır. Türkiye'de yaşayanlara, alınan kararlara titizlikle uyan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine uymalarını, etrafı dinleyerek kafalarını karıştırmamalarını tavsiye ediyoruz. Hasta ve yolcu olanların orucu başka günlerde kaza edebilecekleri, daha önce belirttiğimiz şekilde burada tekrarlanmasının bazı tefsircilere göre sebebi, oruç tutmakla fidye vermek arasında muhayyer bırakma hükmünün bu ayetle kaldırılmış olmasından dolayı diğer ruhsatlarında kaldırıldığı zannını engellemektir. Onlara göre artık Ramazan'a erişen oruç yerine fidye veremez, oruç tutacaktır. Ancak hasta ve yolcu olanlar başka günlerde kaza edebilirler denilmek istenmiştir. Bize göre ayetler arasında nesih ilişkisi yoktur. Oruç tutmakta zorlananların fidye verme imkanları devam etmektedir. Burada iki geçici mazeretin tekrar zikredilmesinin sebebi, onların da nesedilmediğini, hükmün devam ettiğini anlatmaktır. Esasen bu mazeretlerin daha önce zikredilmesi bir hazırlık içindir. Hüküm ise burada verilmiştir. Allah'ın ululuğunu gönülden benimseyip dile getirmeye tekbir denir. Allahu Ekber cümlesiyle ifade edilen tekbirin manası, Allah en uludur, en büyüktür demektir. Bu cümle aynı zamanda Allah'ın birlik, teklik ve eşsizliğinin itirafıdır. Çünkü en büyük ve en uludan başkasında bir eksiklik, bir küçüklük vardır ve böyle olan bir varlık Tanrı olamaz. Namaza başlarken, rüküya ve secdeye giderken, kurban keserken tekbir getiren müminler, bununla ibadetin ancak Allah'a yapılacağını, ondan başkasının buna layık olmadığını dile getirmektedirler. Ramazan ayını oruçlu geçiren, kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren Müslümanların, bayram namazına giderken ve bayram namazını kılarken tekbir getirmeleri, bayram hutbelerinde hatibin tekbir getirmesi hep aynı mana ve hikmete yöneliktir. Ayrıca, kurban bayramlarına mahsus olmak üzere teşrik günlerinde farz namazlardan sonra tekbir getirilmektedir. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımıza bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren